Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Herkese merhaba, ben stüdyoda Derya Tolgay. Merhaba ben Asu Aksoy Efendim bugün önemli bir gün Açık Radyo'nun doğum günü Öncelikle kutluyoruz Tüm evet. ekibi, çalışanları 23, nice 23 evet. lira Şampanya patlatıyoruz evet. Pat pat pat, pat. <gülüyor> Evet, emeği geçen herkese de çok teşekkürler. Şimdi bugün konuğumuz var tabii ki her zamanki şekilde ve Yetimhaneden Öğrenmek diye bir seri başlatmıştık. Şimdi konuğumuz Ayşe Özil. O da yetimhane arşivinden öğrenmek gibi bir <gülüyor> yere götürecek bizi. Ee, siz arşiv çalışmaları yapıyorsunuz sadece yetimhanenin değil birçok arşivinde. Burayla da ilgili bir çalışmanız var. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ben de Açık Radyo'nun doğum gününü kutlarım. <gülüyor> ne güzel. Evet. Ee, ben sizi... E edeyim. Ee, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinde öğretim üyesisiniz. Lisans e, öğrenimini Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde, yüksek lisans öğrenimini de aynı üniversitenin tarih bölümünde tamamladınız. Doktoranız Londra Üniversitesi Princeton ve Leiden Üniversitelerinde araştırmacı olarak bulundunuz. Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye'de modernleşme, ulusçuluk, eğitim, şehirleşme ve Rum toplulukları gibi konularda çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanmış makaleleriniz var. Bir de e, kitabınız Anadolu Rumları. Şimdi geçtiğimiz cumartesi Galata Rum Okulu'nda bu filantropi üzerine bir panelde konuşmacı oldunuz. Ya bu filantropi dediğimiz şey hayırseverlik, bağışçılık. Yani dünyanın bize verdiklerini bizim de geriye hayırlı bir şekilde vermemiz filan diyebiliriz herhalde. Ama ben küçük bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bugün doğum günü açık radyonun ama belki de e, filantrofiye en iyi e, örneklerden biri Açık Radyo. Çünkü biliyorsunuz... <gülüyor> ben de destekçiyim. E, harika. <gülüyor> yani tek bir kişi değil, e, çok uzun süredir destekçileriyle var oluyor. Ve onların e, katkılarıyla e, şey... Bunun üzerine de herhalde belki Toplumsal zaman kalırsa... Toplumsal hayırseverlik belki Bir gibi. de e, sanki en ideali olabilecek bir hali var. Çünkü filantrofobin bir de... Fobi oldu pardon... <gülüyor> <gülüyor> bir de gözükmeyen bir şey karanlık yüzü de var değil mi? Buralara Hı -hı. girmeyelim ama bunu da biliyoruz. Yani Hı -hı. başka şekillerde iktidarların Hı -hı. işte bir, bir sürü şekilde Hı -hı. Şey, Kullanılan bir zenginlerin, güç zenginlerin kullanabildiği bir güç. Peki uzatmadan. Tabii yetimhane aslında bu hayırseverlik bakımından çok önemli bir kurum. Hı -hı. Zaten Ayşe de bunu anlattı. Panelde paneli Galata Rum Okulu. Yetimhane 206 odalı sessizlik kapsamındaki son paneldi. Çok da güzel bir panel olmuştu. Ee, Ayşe senin oradaki konuşman da çok enteresandı. Hemen girelim aslında. Yani sen Hı -hı. bu yetimhane konusunu nasıl çalışmaya başladın? Böyle bir arşiv merakı var tabii ki. Yani tarihçiler hep arşivlerle çalışıyorlar ama tarihçi olmayanlar ile ilgili bilgileri biz nereden buluyoruz, öğreniyoruz? Hı -hı. Hangi arşivler var, ne var? Çok da bilinmiyor aslında bu. Evet ben daha çok Rum topluluklarının tarihine baktım ve de 19. ve 20. yüzyıl tarihine baktım bu da modernleşme tarihi aslında yetimhanede bunun çok güzel bir örneği çeşitli Rum topluluklarının arşivleri üzerinden çalıştım gerek farklı semtlerde var olmuş Rum toplulukları İstanbul'daki farklı semtlerde ya da Anadolu'da Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı yerlerinde var olmuş Rum topluluklarına baktım. Daha çok bize yakın bir dönem 19. 20. yüzyıl ve de yetimhanenin önemi orada biraz bizim tanıyabileceğimiz bir kurum olması. Yani bugün bildiğimiz dünya o dönemde ortaya çıkıyor. 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısında ortaya çıkıyor ve 20. yüzyılda Cumhuriyet döneminde de devam ediyor. Modern kurumlar bugün bildiğimiz örgün öğretimin yani bildiğimiz anlamdaki ilkokul, ortaokul, liselerin ortaya çıkması ya da yetimhane olarak çocukların belli bir kurum içerisinde kendine özgü adı da yetimhane olan e, sırf o amaçla bir araya e, getirilmiş bir e, oluşturulmuş bir kurumun ve bir araya getirilen e, çocukların e, bu tür gerçeklikler ortaya çıkıyor ve e, çocukların e, bir e, bir bütün oluşturması belli bir tür e, kimlik e, kazanması. E, ve de bir tür belki standartlaşmadan ıı, bahsetmek mümkün. Tam da modernleşme dediği evet. bu değil mi? Evet. Yani daha öncesinde yani oralara girmeyelim hmm. ama daha öncesinde yani 19. yüzyıldan önce tabii ki yetimler, öksüzler, fakirler var. Yani bu arada parantez açayım yetimhane sadece yetimler, öksüzler değil aynı zamanda fakir çocukları da alan bir yer ve 19. yüzyıl öncesinde çok daha farklı şekillerde işliyor bu durum ve 19. yüzyılda aslında bizim bu tanıdığımız şekliyle hem kurum olarak hem de belki bina olarak da ortaya çıkıyor. Ayrı bir kurum olarak, ayrı bir kendi yönetimi işte değil mi? Bütçesi evet. ve eğitim programı, işte evet. disiplin yaklaşımıyla yetimhane dediğimiz kurum böyle ortaya çıkıyor. Peki şimdi yetimhane üzerinden gidecek olursak e, yetimhane tabii e, sen de bir kısa özet yapabilirsin yani belli bir tarihte kapanmak zorunda kalıyor yani sürdürü, sürdüremiyor kendisini bunun da çeşitli nedenleri var. Evet çok kısa e, geçmişinden bahsedersek e, 19. yüzyılın sonunda 1897 98de Fransızlar tarafından e, aslında bir e, otel olarak planlanıyor. Bugünkü yetimhane binası. O da o dönemde ki çok yani aktif önemli bir ulaşım hattı olan Orient Express'in son durağı olaraktan Beyoğlu'ndaki Perapalas'a paralel olarak düşünülüyor. Palas adı altında gerçekleştirilecek ama bu olamıyor çeşitli nedenlerden dolayı ve hemen birkaç yıl içinde Eleni Zarifi Rum topluluğunun önemli bir banker ailesinden gelen zengin ve Etkin bir kişi burayı alıyor ve patrikhane e, buraya e, sahip çıkıyor ve de yetimhane e, veriliyor. Yetimhane 1850'lerden itibaren aslında Balıklı'da var olan e, bir kurum ama çeşitli zorluklar yaşıyor orada ve de bu şekilde bu binanın Eleni Zarifi tarafından alınıp patrikhaneye e, verilmesi uygun bir ortam yaratıyor ve yetimhane o 1900... E, 1902-1903'den sonra orada e, varlığını sürdürüyor 1977'de kapanana kadar. Evet ama fiziki olarak aslında öğrencilerin oradan çıkarılması 1964 yani 64'ta yavaş, bir kesintiye vuruyor evet. değil mi? Evet zaman zaman <gülüyor> öyle 10'da e, 77 öncesinde de e, kesintiler var ama hani tamamen e, hmm. kapanması... ...1977. Peki bu yani bu tarihi nasıl var. öğreniyoruz? Ha. Yani hani bu baya uzun bir... Hı. ...ikiden 77'ye kadar bir uzun bir... Hı. ...şey var burada bir kurumun... E, ...tarihi var aslında. E, nasıl öğreniyoruz? Yani belgeler, arşivler var... ...derli toplumu... Hı. ...yani bu yetimhane kurumunun bağlı olduğu... ...değil mi? Patrikhane... Bu belgeler patrikhanede mi yoksa eğitimhanenin kendi bir müdüriyeti var hala orada mı? Evet ben de özetle Değil onu mi? soracaktım. Bu arşivlere nasıl ulaştınız? Evet <gülüyor> e, çok çeşitli e, arşivler ve çok çeşitli belgeler var. E, e, Rum topluluklarının kendi arşivlerine ulaşmak mümkün. E, o da e, Atina Üniversitesi tarafından yapılan bir proje çerçevesinde e, özellikle İstanbul'daki Çeşitli semtlerin yani Beyoğlu, Beşiktaş, Ortaköy olabilir ya da çeşitli büyük kurumlar olabilir yetimhane gibi. Yani bunların e, yönetimlerinin e, ellerinde var olan belgelerin e, bir araya getirilmesi, dijital ortama aktarılması ve de araştırmacılara sunulması şeklinde yani böyle bir arşiv var. Aynı zamanda tabii e, Osmanlı dönemi için Osmanlı arşivine bakmak mümkün yani bu çünkü bir Osmanlı kurumu aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun bir kurumu hem de e, Abdülhamit e, baş e, sponsorlar arasında baş kurucular arasında yani nizamnam, arşivdeki nizamnamesine baktığımız zaman 1903'teki nizamnamesine bu Rum e, arşivinden çıkan bir şey Rumca yazılmış olan nizamnamesi e, Abdülhamid'in de ismi var e, baş sponsorlar e, arasında ve kurucuları arasında. Dolayısıyla bir Osmanlı, tabii ki Osmanlı içerisinde, imparatorluğun içerisinde kurulan ve imparatorlukta çok çeşitli bağlantıları olan bir kurum. Dolayısıyla Osmanlı arşivine de bakmak gerekir yetimhane ile ilgili bilgi edinmek için. Bunun dışında kişisel arşivlerden bahsetmek mümkün. Yetimlerden o dönemde... Yetimhanede yaşamış öğrenci olarak girmiş kişilerden onların ellerinde belgeler olabilir. Mesela bu Galata Okulu'ndaki sergide bunlardan örnekler vardı. Yani ben şu tarihte girdim şu tarihte çıktım diye öğrencilerin böyle bir takım yazdıkları ya da <gülüyor> şey olanlar Metinler. bunu belgeleyen. E, metinler e, vesaire Ya da yaptıkları grafitiler hmm. Yani onun kendisi bile aslında Tabii. Bir tür arşiv, arşiv malzemesi Yani arşivin her zaman bir belge olması da hmm. Gerekmiyor hmm. Yani binanın kendisi de bir arşiv Ya da binanın içindeki hmm. e, Eşyalar e, O grafitiler Eşyalar dediniz de 1964'te bir günde boşaltılıyor Yani o eşyalar hmm. da Esasında hmm. nerelere gidiyor ne oluyor Biraz izleri kayboluyor Bununla hmm. ilgili hiç e, bir bilgi var mı elinizde? Nerede toplandı, ne yapıldı, ne edildi? Bu hızlı boşaltılmasında da çok kayıp var muhtemelen. Yani onlar diğer kurumlara ya da idari heyetin uygun bulduğu yerlere götürülmüş olabilir. Çünkü Rum topluluğun o zaman pek çok işleyen kurumu var. Bir de zaten o dönem 1960'lar biraz hani gitgelli bir dönem yani tamamen de kapanmıyor aslında. Hani belki onu da düşünmek hmm. lazım. idari heyeti çalışıyor. Onların kendilerine ait bir ofisleri var vs. Hayri. Galiba ofis e, hmm. Zorafyon e, Balıklıhan'da Büyük Balıklıhan'da e, Karaköy'de ya okulun yönetimi şeyden Yönetim orada. değil mi? Yönetimi orada. Evet, Merkezi ona, evet. bir yerde. Merkezi hmm. bir yerde yönetimi. evet. Ama keşke bütün buradan o, bir günde boşaltılan her şey toparlanıp hmm. da bir müzede hmm. yani şey olabilse. Yani Sergiyenebilse. Evet. evet tabii ideali böyle bir canlı bir müze olarak hmm. belki hani binanın kendi içinde de evet. olabilmesi. <gülüyor> yani farklı böyle bir bambaşka bir binada değil de binanın değil hani. Çünkü şu anda Biz içini gören şanslı kişi hmm. deniz Orada bir mutfak var Yani erken hmm. endüstriyel bir evet. mutfak Her şeyi koruyor O kendisi zaten bir müze hmm. Evet yani hmm. binanın kendisi her bakımdan Yani oradaki duvarlar öğrencilerin hmm. yazdıklarıyla mutfağıyla Her şeyiyle evet. arşivin hmm. ke kendisi. Bir arşiv malzemesi dedin İşte dolayısıyla hani bunun nasıl korunacağı Bu binanın neden korunması gerektiği Bir anlamda da çünkü bir şey anlatıyor bize işte o anlattığı hikayeyi okuyabilmemiz için o binaya <gülüyor> o gözle belki yaklaşmamız lazım. Arşivi korumak yani evet. binayı korumak. Okumak <gülüyor> ve de arşivi okuyabilmek de gerekiyor ama sadece korumak hmm. değil onu okuyabilecek insanların hmm. çoğalması gerekiyor değil mi? Sen bir taraftan da eğitimcisin. Hmm. Nasıl düşünüyorsun bu konuda ilgi merak öğrencilerinde? Evet. Ona gelmeden o daha önce <gülüyor> sorduğunuz bir şeyle ilgili küçük bir e, not düşeyim. E, aslında bu mesela mutfak dediniz. E, biz şu anda yetimhaneyi konuştuğumuz ve büyük bir kurum önemli bir kurum olduğu için aslında hani e, ön planda. Ama bu aslında pek çok e, e, sıradan insanların mutfağı da aslında o şekilde e, yok oldu. E, 1950'lerden 60'lardan çok daha öncesinden yani o... E, Hani İstanbul'daki e, e, pek çok evden çıktı ve hani aslında atıldı yok oldu. Yani belki orada şey söylemek lazım. Bu yetimhanede aslında pek çok e, sıradan insanın e, yaşadığı var olduğu bir kurum. Yani oradan yola çıkarak yani yetimhane özelinde. Belki çok daha geniş olarak bu arşiv meselesi, hani bir takım 20. yüzyılın başlarında yaşanmışlıkların korunmasını düşünmek mümkün. Yani hmm. hem o, o sıra... bilgiyi ortaya evet. çıkartmak, değil evet. mi? Geçmişimizle evet. Geçmişimizle bağ kurmayı kuvvetlendirmek. Hmm. Biraz Be evet. evet. Biraz. O bilginin de ortaya evet. çıkması ve okunur olması Hı. aslında, değil mi? Evet, evet. Evet, bir, senin önemli bir tespitin var. Yani bu kurumlar. ...aslında bizim bugün çok aşina olduğumuz modern kurumlar diyorsun. Evet. Ee, yani bu kurumların temeli aslında işte bu 19. yüzyılın ortasında Osmanlı'da başlayarak... ...işte Cumhuriyet'le birlikte bu, bu tür kurumlar o zamandan inşa edilmeye başladı. Aslında bizim bugün bildiğimizin temelleri o zaman atıldı. Ve bunlar bu modern sistemin taşıyıcı ana kurumları diyebiliriz. evet. Evet. O yüzden önemli bir kurum hakikaten yani Elbette. böyle kenarda kalmış bir Rum topluluğunun bir şeyi değil yani aslında bütün milletler Osmanlı içinde bu tür yatırımlar yapıyorlar bu tür kurumlar kuruyorlar. Yani e, modernleşme dediğimiz tam da bu kurumlar üzerinden inşa ediliyor Tabii. değil mi? Tabii. E, yetimhane özelinde Rum toplulukları e, için şunu söylemek mümkün. O dönemde e, Rum toplulukları kendi e, finansmanlarını kendileri yapıyorlar. Kendileri idare ediyorlar ve de e, hedef kitle e, Rum çocukları e, Sistem o şekilde işliyor. Ee, ama tabii e, çok daha geniş bir şekilde bunu düşünmek mümkün. Yine Osmanlı'yı Osmanlı İmparatorluğu'nun geneline baktığımızda örneğin Abdülhamid'in kurduğu Darül Acezem ya da işte Galatasaray Lisesi yani bütün bu ya da Osmanlı Devleti'nin kendi kurduğu ilkokul, ortaokul, liseler bu ya yani modernleşmeyi tabii ki daha geniş düşünmemiz lazım. Hani Rumlar özelinde onun finansmanını ve bütün hani çalışmasını kendilerinin yapması. Yani öyle bir özellik var. Bir takım katkılar vs olmakla birlikte hani temelde o şekilde işliyor. Hani onu söylemek mümkün ama dediğiniz gibi modernleşmenin çok önemli kurumları ve de bir bütün halinde düşünmek mümkün. Tabii ki Osmanlı'yla da sınırlı değil. Bütün hani Avrupa aslında o dönemde böyle bir müthiş etkinlik içerisinde Bu bulduğunuz kaynaklardan yani arşivdeki kaynaklardan mesela okul yetimhane aynı zamanda bir okul. İlkokul evet. değil mi? Evet. Kendi kendisini nasıl döndürüyor yani o mutlaka e, e, çünkü aslında bu sunumunda sen bu e, arşiv malzemesini gruplandırmıştın. Hı. Belki o konuda şey yapabilirsin hani böyle bir nizamname var demiştin Hı. sonra yetimlerin listeleri var işte yetimlerin aldığı dersler değil mi Al, derslerden aldığı notlar evet, hep evet. bütün bu bilgiler var aslında. Evet e, gruplandırdım e, nizamnamesi var 1903 tarihli. Bu bir e, grup olabilir. E, yetimlerin listesi var, kimlikleri var, e, fotoğrafları var, aldıkları notlar var, gelir gider tabloları var, taşınmaz e, listeleri var, idare heyeti toplantıları var ve alınan kararlar, raporlar var. Yani e, temelde hani bu tür bir e, bölümlendirme yapmak mümkün. E, tabii... E, şu, e, bu bölümlendirmenin ötesinde e, hangi konuda malzeme daha çok çıkıyor diye saptamak istersek iki temel konu biri insanlar ya da bu özelde çocuklar e, ve de e, mülk para yani menkul gayrimenkul e, gelirleri yani bu iki mesele en önemli şey bu. E, Anlaşılabilir bir şey yani bu iki temel çok temel şey hani toplumlar için çok iki temel şey biri nüfus biri de hani nasıl var olacağınız hmm. e, hangi temeller hangi maddi temeller üzerinde var hmm. olacağınız e, e, ve de e, malzemeye baktığımız zaman tabii bu bölümlendirme böyle çok böyle geniş bir malzemeymiş gibi duruyor ama çok da e, yani sırf hani bu e, room e, ee, bu daha önce bahsettiğim arşivin topladığı şekliyle bakarsak e, belki aşağı yukarı 50 tane e, maddeyi geçmez. Yani 50 hmm. e, şey... E, e... 50 tane dosya gibi, dosya. evet, hmm. el gibi, aşağı yukarı, yani çok da değil aslında. Değil, evet, yani bölümlendirince böyle çokmuş ha. gibi duruyor ama çok da değil tabi ama yine hani tekrarlayayım, bu sadece küçük bir kısmı eldeki malzemenin bildiğimiz ve bilmediğimiz çok daha ...ya da ulaşabildiğimiz, ulaşamadığımız pek çok belge var. Ama bu malzemeden bile çok şey öğrenmek mümkün. Tabii, bu nerede bu At malzeme? Pardon, bu, bu tam olarak nerede? Yani bu bahsettiğim malzeme, bu, bu nere Kimin? Bu Atina Üniversitesi'nin bir projesi. Yani. Onu evet e, dijital ortama aktarılmış. Yani Rum topluluklarının, e, bu bir, bir süre önce yapıldı bu. E, ellerinde olan, yani yönetimlerin e, ellerinde olan belgeleri kaybolmasın diye <gülüyor> e, çünkü kaybolmaya çok e, müsait e, malzemeler bunlar e, kaybolmasın diye e, dijital ortama aktardılar yani araştırmacıların hizmetinde sundular. Şimdi tekrar hatırlatma yapıldı dinleyicilerimiz için de. Bu sene Europa Nostra tarafından 7 tehlike altındaki miras arasına seçildi tabii yedimhane. Evet, evet. Ve böylece biraz daha da açıldı. Daha diaspora'ya da açıldı. Sizin dediğiniz gibi burada e, hala hayatta olan ee, ...yaşamış kişiler var. O ufak ufak onlara da ulaşılıyor zannederim. Ee, ve onlardan gelecek belki belgeler vesaire... ...bu arşivi daha da zenginleştirip büyütecek. Belki seneye başka bir çalışma yapacaksınız bu arşiv üzerinden. Olabilir. Mesela sözlü tarih e, çalışması da olabilir. Yani oradaki... E, ...orada bulunmuş yetimlerle e, birebir görüşmeler... Olabilir yani onun da kendisi bir araya getirilerek bir arşiv oluşturulabilir aslında tabii, tabii. sözlü tarih dediğinizde mesela bir film daha yapıldı hmm. bu hafif sözlü tarih gibiydi bir belgesel hatta iki tane yapıldı. Beş kişiyle galiba konuşuyorlardı evet, evet, evet. en son yapılan değil mi? Beş altı kişi miydi tam hatırlamıyorum ama yani baya e, uzun uzun konuşmuşlar. Tabii yapılmış pa ya, tabii parça evet. parça yapılmış o tür şeyler var. Ee, yani Galata Okulu'ndaki sergide de vardı. Hı -hı. Ee, bir de sadece yetimler değil mesela o, sonradan hani orada bulunmuş e, kişiler bir şekilde o binada var olmuş e, e, kişiler ya da e, e, elinde... Yetimhane ile ilgili e, belgeler olan e, yani kişisel arşivi olan kişilerle yapılmış e, söyleşiler e, var. Bir de şeyden bahsetmiştin, e, vasiyet e, ve bağış belgeleri de var demiştin. E, yani o, demin şeyi sormuştum, bu yetimhane ve okul. ...bir kurum olarak kendisini... ...nasıl acaba döndürüyormuş... ...hani bu gelir giderler çok önemli dedin ya... ...işte bu mülk meseleleri... Evet. ...önemli dedin... Yani ...çünkü yani bir kendi başına ayakta durması gereken... ...bir, bir kurum bu... Hı. Ee, ...yani bunu da çalışmak lazım... ...işte hayırsever bir bağışla başlıyor... ...bu yetimhane... ...fakat e, hatta Abdülhamit de... ...başında yardım ediyor... Değil evet, mi? İşte evet. ...bayağı bir yardım ediyor evet. falan... ...ama sonra bu kurumun kendi kendisini ...döndürmesi lazım... ...öyle bir devlet... Arkasında devlet yok, öyle bir bütçe yok, değil mi? Tabi. Ee, yine bu e, toplulukların e, önderleri e, daha e, e, yardım edebilecek e, kesimleri yardım etmeye devam ediyorlar daha ana sponsorlar olarak ama aynı zamanda küçük küçük kişisel bağışlar da var. E, onlardan belki söz etmek, yani daha böyle sıradan insanların. Çok yani, değerli. Ondan bahsedelim evet. lütfen. <gülüyor> Son iki dakika. E, tamam. Pardon, hatta bir buçuk. <gülüyor> tamam. Yani mesela bir örnek var bir kişi o dönem 1959'da örneğin bir örnek sadece notere gidiyor İstanbul'da ve ben Rum yetimhanesinde oturduğum daireyi bağışlıyorum diyor. Ee, ve içindeki eşyaları da bağışlıyorum diyor ve e, o şekilde e, yetimhanenin yönetim bütün hukuki gereklilikleri e, yapıyor ve bunu e, devralıyor. Bu tür çok örnek var. Hmm. Mesela Amerika'dan e, yapılan e, bir bağış var. Bu e, oraya zamanında göç etmiş mesela e, Rumlardan böyle bir... E, bir miktar bir para gönderiliyor. Belki orada yetim olarak bulunmuş kişiler de olabilir. Sonradan Türkiye dışına çıkmış kişiler. Yani böyle basit basit, küçük küçük pek çok katkı var. Bunların her biri yetimhane yönetimi tarafından değerlendiriliyor ve de arşiv sonuçta bunlardan da Tabii. oluşuyor. Tabii. Buradan hemen gelelim mi? Dünya mirası adaları olarak biliyorsunuz biz UNESCO'ya girme çabaları içerisindeyiz. iki senedir gönüllü olarak çalışıyoruz ama adadaki tüm e, hem kültürel anlamda hem ekonomik anlamda zengin kişiler var. Biz buradan bir duyuru yapalım şöyle bir bağışçılık anlamında. Evet. Bu yola e, UNESCO'ya girebilmesi için katkı Isteyelim. Son dakikalarımızı e, bu şekilde kapatalım diyorum. Var mı acaba ekleyeceğiniz bir, bir şey? şey evet ya yani aslında evet. şunun altını çizmek istiyorum. Yani bu devletin sosyal refah şeyinden önce e, yani böyle bir çok ilginç bir e, finansman modeli, yönetim modeli bunu da bir dahaki top şeyde evet. radyo programında belki yine sizle buluşup konuşalım. Yani toplumsal Hı -hı. hayırseverlik. Evet. Model gibi bir şey diyebiliriz. Şu anda örneğinde açık radyoda bulunduğumuz Olduğu gibi. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet açık radyo olarak desteklerinizi bekliyoruz. Bugün e, harika bir konuğumuz vardı. Ayşe Özil. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teknik Masada Selahattin'e de çok teşekkür. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Adalar hepimizin. Evet, Hoşçakalın. İyi günler.